İslam'a ilk kim? Erkekler arasında, Ebu Bakral Siddik ve kadınlardan, Kulaydın kızı Kadija ve iki kelimeden, Ali bin Abi Talib.